Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi. <gülüyor> Essalallahu başlamadan oynayacak oyuncu ayarlıyorum. Şunları oynayacağız beraber. oynarız hocam. Geçin Şunun el alttakini alıp bunu devirmeyecek birisi nerede? Yani ödülü fena değil. Genişlikte de yapardık da ihtiyacımız var. O olur ne der? <gülüyor> <gülüyor> o da arkadaşım. Evet, arkadaşmış abi. Denemek istemezmiş. Aslan bekle. Ben de iyi değilim. Ama devirirsen, devrilir hocam. Yok ben devrilirim çarparız. <gülüyor> Bu en alttakini alacaksın. Devrilmeyecek. Bu vaktin çok gideri var. Böyle iddialarla gittireceksin. Kendin <gülüyor> üstte, en üsttekini devirmeden alır hocam? <gülüyor> <gülüyor> o kolay bak. Boşuna çok gür sesin çıkıyorsun. <gülüyor> Dövme Yardım <gülüyor> Birisi de yeğenir. Devredince yaptım ama. Yapma söz olmaz mı hocam? kişi olmaz mı hocam? <gülüyor> hocam bir tanemiz bu iş olmayacak yani. razı sen yok, şey yok. Kim öyle şey yok? <gülüyor> Sen, maaşım değil de. Sen, Yani... Bir daha, diyorum ki sonra alamayacağız bankalar. Şöyle ipoteye imza Yok bana selamlar mısın? şimdi ders yapacağız, hadi. 3'e, <Gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bu kendi halini değil olacak zaten de alttan bir şey Ahmetmek yok bir insanın dedesiyle kendisi arasındaki babasının yok sayması ne kadar mı Rahmetli dedem benim dünyada. Dedem çok iyi. Dedeme canım kurban. Baban diye biri yok benim. Bebesi var, babası yok adam. Kendisi var. Bu makul tutar bir şey mi? Olabilir miyim? Tabiat, kurallarına ne kadar uygun olabilir? Senin deden varsa ve sen de varsan arada baba olması lazım. Babayı reddettiğinde, babam yoktur dediğinde kendini de reddetmen gerekir. Bizim ashab-ı kiramı yok ulaşmamız bu kadar mantıksız bir şey. Ashab-ı kirama çiğnediğimiz Ezdğimiz herhangi bir hareket aramızdaki Rasulullah'a ulaşan bütün köprüleri koparılması anlamına gelir. Bağlatı yerle bir eden Haçlı orduları Anadolu'yu Kanadolu'ya Haçlı sürülerine istediklerine ulaşamadılar. Selahaddin Eyyubi'yi karşılarında buldular. Bir millet toptan ölmeye razı oldu ama Haçlıların tehdidi altında dinini vermeye razı olmadı. Onlar da binlerce insanını asker kılığıyla Müslümanların önünde yok etmektense daha ucuz yollar denemeye kalktılar ve Müslümanların kaynaklarını sulandıracak, kaynaklarını kirletecek işler yaptılar. 1700'lü yıllardan itibaren Kur'an Sünnet üzerine araştırmalar, çalışmalar yaptılar. <gülüyor> Batı kültürünün haklandırılmasıyla oryantalist bir tabaka Müslüman Artlandırması yada müsteşlik gruplar oluştu. Bu müsteşlikler yani Doğu ilimleri dedikleri Kuran ve Sünnet ilimlerini araştıran insanlar iman etme niyetleri olmadığı halde 20 sene, 30 sene bu hali üzerine çalıştılar, Müslüman üzerine çalıştılar. <gülüyor> Müslümanların bu çareyle Müslümanları bilenlerde bilmediği eserleri bir ortaya çıkardı. Faran'ın bir tane Mısır tanesini bulup çıkardığı gibi, bunlar bir köşede kalmış, küçücük bir yazma eseri bile buldular, çıkardılar ve bugün Asad'ın ilamı tartışma cüretini bunun en altındaki tuğlalardan bir tanesini alırım ve bu devrilmez iddiasını ilahiyat fakültesinde okuyan ve ünvan sahibi olan insanlara söyletirdiler Bugün Müslümanlar olarak önce mezhebat altında iman Azam'ın ve emsallerini bize tartıştırdılar. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize ulaşmasına vesile olan Ashab-ı kiramın istedikleri Bugün bir parti başkanının bile, bir valinin bile, bir okul müdürünün dahi tartışılmayacağı rahatlıkta ashab kiram tartışıyor. Sahaben herhangi biri tartışıldıkça dinle olan bağımız, vahya açılan köprülerimizin çatladığını anlamak istemedi Müslümanlar. İbni Ömer tartışıldıkça, İbni Abbas tartışıldıkça, Ömer'in yönetimi tartışıldıkça, Osman Ali tartışıldıkça, bu tartışma benim karşı tarafa geçmek için üzerine binmiş olduğum köprünün de çatladığı, çatladığına bu tartışmanın her kelimesinin bu köprüyü zayıflattığını bilmek istemedi Müslümanlar. Ashab-ı kiramı daha sonraki Müslümanlardan birini tartışır gibi tartıştılar. Bugün en iyi Müslüman, en iyi hoca, en iyi alim bir eline bu boyuna tartışılsa o zarar görür. Gelecek kuşaklar bundan zarar görmezler. İslam bundan çok büyük bir zarar görmez. Prestij <gülüyor> zararı görür. Çünkü neden? Bugün artık hoca olarak bilinen A şahsiyeti, B şahsiyeti. Olmasa bile İslam var mı? 20 yıl yakın zaman ezan okunmadı, ezan zararı görmedi. Aslında herkes duruyordu çünkü. Bugün kutlağın toptan kaldırılsa yüzünden yeniden onu yazacak ve okuyacak 10.000'ler var. İslam dalları budanmakla zarar görmeyeceği gür bir hale geldi. Ama Hamasalar ikram köktür. Bunlardan birisi zarar görünce köklerden biri zarar, Onu gör zarar görünce 10 tane kök zarar görünce, 20 tane kök zarar görünce yukarıda dalların meyve vermesi mümkün. senin izlediğin bir film Abdullah İbni Mesud'u hırsız gösteriyorsa Abdullah İbni Abbas'ı kılılık Dalgavuk tipinde gösteriyorsa bu Mekke'li bir Müslüman'ın Medine'li bir Müslüman'ın şahsiyetsiz gösterilmesinden ibaret değildir. Senin kıldığın namazından verdiğin zekatına, yaptığın haccına kadar her şeyinin aslı olan kendisini kopyaladığın, ilk örneğin, örneğin tevkid edilmesidir. Sen Allah'tan bütün günahlarını affedeceğine umduğun hacı yapıyorsun, o haccını Abdullah ibn Cabir isimli bir insan sana taklit etmiş veya Cabir bin Abdullah diye biri taklit etmiş. Ömer Ebbis Hattab hat diye biri örneklendirmiş, Giddi Ömer diye biri birisi sana örneklendirmiş bunu. Sen haç yapıyorsun. Haccından dolayı havaalanında geldiğinde elini uzatıyorsun. Abdolmuş bir insan olarak elini öptürüyorsun. Sonra oturuyorsun bir masaya. O haçı sana öğreten tek kişiyi tenkile ediyorsun. Şöyle yaptı, böyle yaptı diyorsun. Onu yerden yer buluyorsun. Sadikavir'de itham ediyorsun. Ebeviydi, Abbasiydi, Haşiniydi diye tenkit ediyorsun. Ama cenneti umduğun ibadeti de o adamdan aldığını hatırlamak istemiyorsun. Bu bildiğin dalı kesmek diye yorumlansa o bile yeterli değil. Ashab-ı tenkit edilmesi, başka şey, Ashab-ı Kiram'ın bulunduğu yerin sallandırılması başka bir şey. Ben şurada bu dikliği sağlıyorum, En alttakinden en üsttekine kadar. Herhangi bir tuğlayı. Bu eğri. Bu şöyle arızalı diye burada söyleyebilirim. Ama bunu hareketlendirirsen bu yapıdan söz etmem mümkün değil. Kuran dört yaşı olduğunu, yuvarlak olduğunu söyleyelim. Boyunu hacmini konuşabilirim. Ama üstünde duranların hatırına alttakini sallamamak bilebilirim. Bugün haccımızdan okuduğumuz Kur'an'da Ra harfinin nasıl çıkacağına kadar orucumuzu neyin bozup neyin bozulacağına kadar selamun aleyküm mü diyecektik aleyküm selam mı diyecektik abarıncaya kadar. Din diye ne varsa sahabi denen insanlardan bunları aldık. Onları yok saymamız halinde Resulullah'a nasıl ulaşacaksın? ulaşacaksınız? Resulullah'a ulaşmadıkça Allah'ın rızasını nasıl vereceksiniz? Bir insan toptan İslamiyet'e reddeder. Buna diyecek bir şey yok. Ne İslamiyet'i kardeşim diyebilir bu bir noktada kabul et, kabul etmiyor. Ama Müslümanlığı din olarak kabul ettiğini söyledi. İbn Mesud da, İbn Ömer da, İbn Abbas da, İbn Umar da uğraştığın zaman sen en azından kendini inkar etme seviyesizliğini göstermiş olsun. Çünkü sen öyle tuğlalar çekiyorsun ki o bir tanesini çekince önce sen de evleneceksin. Biz Müslüman istiyorsun oğullar. Yurusun Müslüman yazdırıyorsun. Ondan sonra da sen sana Müslümanlığın önemli bir bölümünü ulaştırmış insanları tenkit ediyorsun. Bu nedenle kardeşler Ashab-ı biz 1. Asla masum görmüyoruz. Asla masum bir kişidir. Günahsız, hatasız bir kişidir. O da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Asla masum görmüyoruz. Ama cami imamı olarak da görmüyoruz. <gülüyor> Namaz kıldırma memuru olarak da Allah'ın ilk Müslümanlık örneklerini vermek için kendisini seçtiği nasipli insanlar olarak görüyoruz. Bütün hatalarına rağmen Müslüman olmadan önceki ağır hatalarına, Müslüman olduktan sonra da beşer oldukları için yaptıkları bütün hatalarına rağmen hürmetle, saygıyla karıştırıyoruz. Önlerinde edeple duruyoruz. Masum asla veriyoruz. Herhangi bir sahabi hırsızlık yapabilir mi? Yapabilir. Zina yapabilir mi? Yapabilir. Yapabilir. yapabilir. En adi suçları da yapabilirdi. Masum değil, melek değil, peygamber değil. İnsan, onların Allahu Teala'nın huzurunda verecekleri kulluk hesaplarıyla bize din ulaştırmalar ki kimlikleri aynı şeydir. Bu nedenle ümmeti Muhammed'in 1400 seneden beri Ashab-ı kiram hakkındaki annem korumamız, varlığımızı, Müslüman olarak varlığımızı korumamız veya reddetmemiz anlamına gelir. Bir oryantalist, Urgandalı bir Hristiyan, Avusturyalı bir Yahudi, Ashab-ı kirama söyleyebilir miyim? Değil başka şeylerle hikâretmek. Hakaret edebilir, bir Yahudi'nin bunu yapmasından daha çok bekleyecek bir şey yoktur zaten. Ama ilahiyatla tebültesinde tefsir ucası Yani devletin maaşını insanlara tefsir öğreteceğim, hadis öğreteceğim diye alacaksın. Hadisin temeli olan sahabe gayret edeceksin. Sen bir insansın, şahsiyetin varsa her şeyden önce çıkıp bu mesleği yapmam ben içinde sahabi bulunan bir ilmi okutmam ve talih okudu. Talih okudu. Bu sebeple biz Ashab-ı kiramı kardeşler, Ashab-ı Bu Bunu defalarca vurgulayalım. Hatasız, masum melek görmüyoruz. Ashab-ı kirama bistiğiniz kılır, beşer kılır. İnsan kılır, dirileri içtiler, hatalar yaptılar, dövüştüler, ne yaparsa yaptılar. Allah Teala'ya yapacakları hesaplaşma işi bu. Kul olarak huzuruna çekecek Allah Teala'nın ve ne cevap açısı kendileri düşünsün. Bize getirdikleri Ur'an'ın hak kitap olduğunu düşünüyor. Bayan'ın Suresi şu kadar ayetiyle, Kur'an-ı Kerim'deki şu kadar sayfasıyla hangi sahabi tarafından Allah'ın kitabının birinci suresi budur. Şöyle başlıyor, şöyle gidiyor dediyse, hangi sahabi bize bu güveni verdiyse, bu halindeki bir hadisi de aktaramaz sahibidir. Şimdi, alttaki tuğlaların, diyorlar ki, şu soldaki tuğla müthiş sağlam. Buna diyeceğiniz yok. Sağdaki tuğlada sıkıntı var. Bunu alalım, dursun dursun, çok sağlamdır. Sağdaki veya soldaki hangi tuğlayı alırsak, iki tuğla üzerinde duruyor bu zaten. Böyle kurunan teklifte bir Sağdaki dursun diyor, solda inanmıyor. Kur'an safa sağlam. hadis niye sağlam değil? Müslim'deki niye sağlam değil? Oraya Ebu Hure ile uydurmuş. Aynı Ebu Hure ile kurar o zaman. Ebu Hure ile Bakara Suresinin 200. ayeti. Resulullah şöyle okudu dediği zaman, doğru söyledi de şöyle yerde şöyle yaptı Resulullah aleyhisselatü vesselam dediği zaman mı yalan söyledi? Bir insan ben Kur'an söylüyorum için doğruluk fonksiyonu işliyor. Biraz sonra hadis söyleyeceğim, ona dikkat edin. Bu açıdan mı incelemiş? Biz sözün çok ağır olacak için Söylerken böyle, bütün ederek çöküyorum. Biz Ashab-ı Kiram'ı tenkit Bizden görmememiz gereken hale geldik. Adının Müslüman olması bir şey değiştirmiyor. Niye tenkit ettiğini açıklaması lazım bana. Yani. Niye tenkit ediyorsun? 14 asır geçmiş. Asırlar geçmiş arda. 14 asrın ilk asırlarında bu sözlerin doğru olup olmadığını onlara en yakın insanlar ömür feda edip öğrenmeye çalışmışlar. Bir sonuca ulaşmışlar. Bu yanlış, bu doğru demişler. Sen asırlar sonra kimi gördün? Rüyanda mı gördün ya Uhru Eylül'e? O sözü doğru bu neyli söylediğini anladın. Niyetinin temiz olduğunu bana ispat edemez. kiramı bu orta konuşan temiz niyetlilikte iddia edersin. Bunu söyleyemezsiniz. Mesela en basitinden bir örnek vereceğim. Adamlar diyor ki, İslam'da köpek kötüdür diye bir anlayış var. Köpek necistir. Bunun kaynağında da sahil hadisler Çünkü bu hadislerden bazılarını Ebu Uve'lere rivayet ettiriyorlar. Ki köpek beslemeyin. Çoban köpeği hariç, benci köpeği hariç, ekin köpeği hariç, köpek beslemeyin. Yadis işebilir. Ebu Uve'lere rivayet var. Eee? Onun kendisini bir köpek belirle de kovaladığında o da böyle hadis Kedileri seviyormuş adam, onun kedisini bir köpek kualamış, o da haci sürdürmüş. Be adam, nerede uydurmuş bunu? Medine'de. Yahu Ömer nefeslerini sayıyor Müslümanlar eğer nefes aldın, hızlı nefes aldın, Ömer'i sağ olun desene, köpekle de ilgili haci sürdürebiliyor musun? Selahattin Kerem'in yanında, Peygamber'e bir şey uyduracağını da susacaklar. Kim zannettin onları? Cuma altısı dinleyen İstanbul Müslümanı mı zannetti Selahattin Kerem? Yanlışın üzerine dinamit döken adamlar bunlar. Bu kadar adiçe bir sözü, bir milyar Müslümanın e, önünde söylüyor insanlar köpeği, köpekler kendisini kovaladı diye köpek hapis uydurdu. İslam'da köpek düşmanlığı yok. Köpek düşmanlığı zaten yok, beslemeyin diye bir talimat var. Yetiştir diye talimat var. Burada bu insanların ashab-ı uğraşırken seçtikleri metotta en kolay ifadesiyle yani insani bile değil, seviyeli bir kavga da değil, kendilerine göre uydurdukları şeylerden dolayı. Diyor ki, şimdi mesela Hz. Ömer'i tenkit ederken, dua gibi bir suratı vardır, hiçbir anasist adamdır diyor. Onu oradan tenkit ediyor. Ebu Uren'i tenkit ederken çok bir espiriciydi diyor. Hadis-i bayat adam esprici olur onu sert diye beğenmedin, bunu esprici diye beğenmedin. Senin derdin, esprici olması veya sert olması değil. Sen yamayacak suça ayırıyorsun. Herhangi bir karda bizim kuralımız şu. Ashab-ı kiramı put yapmayız. Ama sahabe ettik, uzattır bu senin cenazeni billahi kılmam. Yeride imal etmeyi Ashab-ı kirama din uzatmak gavurluk değil ama o işi gavurlar yapıyor. Ashab-ı kirama din uzatmak kafirdir diyemiyor. Ama derin peygamberinin dostlarını kafirler sevmiyor. Bunu diyorum ben. Dolayısıyla ben de cenaze kıldırma memuru değilim Niye kılayım mı senin cenaze? Senin gibi bir sürü sündük gelsin kılsın işleri yoksa. Ashab-ı kirama din satırmayız. Bu ilkenin etrafında kardeşler, bir sahabeyi bugün tahlil edeceğiz. Ashab-ı bize en çok hadis ulaştıran yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve bize en çok tanıtan. Yani Kur'an-ı Kerim'i anlamamıza yardım eden hadis-i en çok bize ulaştırılan yani yaptığımız üç ibadetten bir tanesini kendisinden öğrendiğimiz en büyük hocamız Ebu Hureyre Atayollah adıdır. hadisi <gülüyor> var. Muhali'deki toplam hadis sayısı yedi birdir. Müslüm'de de yedi bir civarındadır. Ebu Davut'ta vesairede, Topla, tekrarsız hadis sayısı da arkadaşlar beş bin civarındadır. Elimizin bütün hadisler tekrarları çıkarıldığında elini binden değildir. Dolayısıyla Müslümanlığımızın Kur'an'ı anlayan kültürümüzün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleleri tanıtan bilgi kaynağımızın Üçte biri Ebu Hureyledir. Çektin mi Ebu Hureyli'yi? Üç ayaktan birisini çekerek ikisiyle ayakta durmaya çalışacak bir kadur dahi bırakamaz. Yani bir ayağını çeksek topal mopal durur mu topal bile duramaz değil mi? Eğer namazda sen elleri bağlıyorsan Ebu Hureyli'nin mübare dediği bir hadislerle de bağlıyor. Açta şöyle devam etti, Ebu Hureyre'nin rivayetinden dolayı öyle devam etmiştir. Biz Ebu Hureyre felest değiliz. Ama cennete gireceğimiz dinimizi bize ulaştırdığı için de minnettarız kendisine. Değil, İmam Azam gibi mezhebimizin imamı. Dinimizin en büyük hocası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra 47 sene hadis hocalığı yapmış. 47 sene. 800 hadis talebesi yetiştirmiş. Bunlardan bir, bir tanesi sahabidir. Kendisinden önce, kendisinden 15 sene önce bile Müslüman olmuş sahabilere Efendimiz'den sonra hadis dersi vermiş. Birlerce hadis içeride bize ulaştıracak bir zekanın sahibinden süt etmiş. Büyük hafızlardan dinlediğimiz Kur'an'ın farklı okunuş rivayetlerinden, kreatlerden bir tanesi Ebu Hureyli'ye tıkanıyor. Okuduğumuz Kur'an kreati Ebu Hureyli'ye Hadislerimiz ona dayanıyor, fıkhımız ona dayanıyor. Ebu ile Hazreti Ömer'de uğraşmış. Ebu Hureyli'nin Dün Müslüman oldun bugün senden din öğretmiş, seni deneyeceğim demiş, zekasını denemiş, ölçmüş. Ashab-ı kiram da etmişler. Bu farkını sende nereden kaynaklanır demişler. Gerine gerine demiş ki siz dükkanınızda ticaret yaparken aç karnına Resulullah'ın yanında oturuyordun demiş. Kimse cevap vermemiş. Bununla ilgili bu halden e, aldığın bir hadiseleri burada, şurada göreceksin göreceksiniz başladı. Kendi hatırlarında, bir bardak sütle haftalarca ayakta duracak yüreklilik göstermiş. Emsalleri zengin olduğu halde, o Rasulullah'ın neslini hadis okutuyorum diye servetler içerisinde üzen Medine'de aç öpmüş. Bu ümmeti dini eğer bugün ayakta duruyorsa. Hristiyanlık gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir asır sonra farklı Kur'an, farklı din, birbirini inkar eden mezhepler vesaire yoksa İslamiyet'te. Bu elbette. Ömer'e, Tâb-ı Bekir'e, <gülüyor> Aliye'ye, Basmâh'a, Ebu e, Hureyre'ye, Abdullah bin Mes'ûd'a kıyamete kadar minnettar olmamızı gerektiren, muhteşem bir hizmeti kabul etmemizi gerektiren, bir e, olayın karşısında durduğumuzu gösteriyor. Ashab-ı kiranın hizmeti çok büyük. Onlar da bizim gibi yazın tatile, kışın da işe gitselerdi, bir dil nasıl gelecekti? Vallahi ne bileyim, ben arca gittim gerisini, İşte ben bu işlere vakit bulamıyorum, vakıpta geldim, geliyorum deseyim der. Medine dövmene bıraksalardı bu işi. Fadiyeti bilip kessin doğrasın deselerdi. İstanbul'a beraber bir hadis öğretmek, bir kelime-i devis için gelmesin. <gülüyor> Bu dil bize nasıl gelecekti, nasıl Müslüman olacak? Dedemi seviyorum, babamı takipliyorum, der mi bir insan? Resulullah'ı seviyorsun, nasıl ulaştın Resulullah'a aleyhisselatü vesselam? Rüyanı mı gördün? Sana da mı mücebrail geldi. Zincirin bir halkasını koparınca astını nasıl tutuyorsun sen o zincirin? Korkusun zincirin. Senin elinde incin sallarıp kaldı. Bit. Zincirimizden ne İmam-ı Azam'ı koparırız ne Ebu Hureyre'yi koparırız. İlk halka Resulullah'a aleyhissalatü vesselam takılmamıza kim mesil oluyorsa onu saygıyla, hürmetle, tazimle karşılarız ama hiçbir şekilde de önünde seyredecek edecek halimiz yok. İmam-ı Azam'a secde etmiyoruz ilmine hürmet ediyoruz. Hizmetinden dolayı minnettarlık istiyadını inkar ettik. <gülüyor> o hizmetinden dolayı Allah razı olsun. <gülüyor> Ebu Hanife değil de Ebu Muhammed diye birisi o hizmeti yapsaydı ona hürmet edecektik. Ebu Hureyre kardeşler bugünkü şahsiyeti konuştuğumuz şahsiyetin ismi olan Ebu Hureyre'ne adı bile bilinmeyen bir sahabi. Ebu Hurey'e onun adı değil. Tükresinin cebinde kedi yavrusu gezdirdiği için Efendimiz ona espri olarak kedi babası demiş. Ebu Hurey'e kedi babası. O isimle kalmış. O da Resulullah'ın eserisini bozmayın benim adımı söylemeyin söyleyin demiş. Kıyamete kadar Ebu Hurey'e kalmış. Şimdi tenkit edenler diyorlar ki bir defa adı belli değil. Bunlar Ebu Bekir'in adı belli de, Hürmet ettin mi ona? Yani adı belli olanı kabul ettin mi sanki ki? soyadı belli olmayan şüphe ediyorsun sen? Şimdi artık at soyad değil mi? Sen Allah düşmanısın, peygamber düşmanısın. Sen ümmeti Muhammed değil, düşmanısın, onun için Ebu Hureyle ile uğraşırsın. Kardeşler, e bu Ebu Hureyle'ler olmasaydı, İsa Aleyhisselam'ın başına gelen Kusulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başına gelecekti. Havaride keyiflerine düştüler. Şundan bundan başımız belaya girmesin dedi. Mağaralarda ibadet ettiler. O sene sonra Hristiyanlık kaldı Kadir, İncil var. On kişi beceri bir, bir dini koruyamadı. Ama bir de hadis için kendine vermeye razı ol. Allah onlardan razı olsun. Biz <gülüyor> Ashab-ı olduğu gibi seviyoruz. Ama şu dini kalıp kalıp bize getiren ve önümüze masamıza koyanları da yani hep farklı seviyoruz. Ebu Hure hayranlığımız Abdullah ad-i hayranlığımız tipinden, kostümden, boyasından dolayı değil, isminden, soyadından dolayı değil, bize olan hizmetinden dolayı. Bu bir insanlık bir ya. Dindarlıktan önce insanlık. İnsanlığa hizmeti var bunların. Maalesef kardeşler, ciddi bir şekilde Ebu Hurey'le düşmanlığıyla karşı karşıyayız. Yaşar Kantevi Hoca Efendi'nin bu konuda daha önce yayınlanmış bir makalesi, bir proşey ilave ettik. Mazlı diye. Bu makalede ee, anlattığı Hoca Efendi'nin fındık diye bir köpeği varmış. Onu alırı göreceksiniz. Göreceksiniz. Hoca Efendi'nin anlattığı şey bir yorumu yapmayın. Ama alakülleha dinimiz Ebu Hureyre'nin dini değil arkadaşlar. Bunu net bilirim. Ama Ebu Hureyre'nin anlattığı dinle cenneti. Ebu Hureyla'yla değil. Ebu Hureyla'nın anlattığı din, bizim ibadet ettiğimiz dindir. İslamiyet, Ebu Hureyla'nın anlattığı şeydir. Ebu Hureyla'nın tek bir cümlesi yalansa, bundan ilk etkilenecek olan Kur'an'dır. Elhamdülillah, Elhamdülillah. 200 senedir müfteşirler, Asam köy hadisleri kurcalayıp duruyorlar. Evet. Belli bir ııı e, kadro oluşturdular. Ama biz zaten zaten. Sen kardeşim. Amerika'da, kadar Teksas'ta İstanbul'un beri kimden okudun lan? Teksas'ta Ezer'in şubesini var. Adam geliyor, hadis doktoru. Siz doktorayı nerede yaptınız? Amerika'da filan üniversitede. Oldu oldu. Ve bildiğin Mısır'da İslami evler okunurlar. Hadi Konya'ya git Konya'da Mevlana'nın inhamı aldın diye. Böyle Texas'da sen oyn oynatmadın, ne şu Film merkezinde okumuşun mu yersin? <gülüyor> İslamiyeti kökünden yıkmak için uğraşan bir devletin üniversitesinde kimden okudun? Ne okudun sen? Ne öğrettiler sen? İslamiyet'i yüceltecek şeyler böyle. İlk cümleleri ne orada okuyanlar biliyor musun? Kardeşim adamlar gavurlama. Adamlarda ilim anlayışı var ya. Ne? Kafa gitmiş. poteklenmiş. Adamlar ciddi çalışıyorlar. Tabii kardeşim ben hazır binada oturuyorum. Ciddi de çalışsam gerçekten çalışsam ilim var ben de alhamdülü. O yıkmak için uğraşıyor. Yıkmak için uğraşan kongresör gibi tof tof tof gelmesi lazım. Çiviyi de tak tak çakamaz o. O yıkıyor. Sen onu duşu <gülüyor> görüyorsun. 10 senedir sen Teksas'tasın. 10 boyutta bilmem neredesin. Ne oldu bundan sen orada? Hafızı mı yaptırırlar sana? Paris doktoru oldun geldin. Ya kardeşim tasavvuf doktoru oluyor İngiltere'de. adam. La ilahe illallah cinsel ilişkide erkek kadın ayrımını bile yasalarla kaldırmış bir ülke de tasavvuf okuyor sen. Şu ayrıntıya bak ya. Çölde nehirden söz etsen daha inandırıcı olur. Çölde nehir olur mu? Olur da kenarından geçiyor. Neyir geçiyor işte çölden geçiyor. Yahu sen İngiltere'de tasavvuf kimler olur? Tasavvuf ki insanlık yok kardeşim. Erkek kadın cinsiyetini kaldırmışlar. Erkek erkek de evliliği yasal hürriyet altına alınmış büyük de tasavvuf bir mesele. Lan biz Konya'dan İstanbul'a gelenin hanatı bozuyor. Sen İstanbul'dan Londra'ya gittin, tasavvuf aldın geldin. Bırak alâkâ. Çar yok Sen Ebmed'le bu hurre ile öreceksin. Abdullah Kimle uğraşacaksın. öreceksin. Allah'a Amin. <gülüyor> ben Abdullah İl-i <'ın> Meskut'u <gülüyor> Abdullah İl-i masum görmüyor. Günahsız melek görmüyorum. Ama sen onunla uğraşırsan var ya senin cenazenin kırılmayacağına inanıyorum. Senin gittiğin mezarlığa girmem. Fatiha okuyacaksan da sana değmesin diye ömrüm aletimi kurum Fatiha. Artık mezarlık seçmek zorundayız biz köyümüzün mezarlıklarına <gülüyor> patriküldür girmekle <gülüyor> mesarlık bizim nihai yani kimlik belirttiğimiz bir yerimiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh bu halinin müslimin bütün ana kaynaklarımızın temel hocasıdır. Üç seneye yakın bir zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le beraber bulduk. İslam'ın zirve yıllarında yani Efendimiz'in insan ettiği en hızlı dönemlerde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulundu. Ondan çok şey öğrendi. Müslüman olduktan sonra, yani 7. yıldan Halil Fethi'nden itibaren vefat güne kadar ki İslam ordusunun girdiği her savaşa girmiş. <gülüyor> Böyle bir mücahidi tehdit ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan uydurmakla itham etmek asab Ve bu huraylar adı Allah'ın hakkında ve diğer sahabiler hakkında enesli bir malikin meşhur sözü vardır. Diyor ki biz birbirimize kavga kubu ettik ama birbirimize yalan konuşmamak için Asab ı kiramı kastetiyor. Yani ashab-ı kiram, arkadaşlar e, bir kilo hurma için kılıç kaldırtılar birbirlerine. Bu hurma benimdi, senindi diyor. Ama yalan konuşmadılar. İç din olunca dal gibi dik durdunlar. Allah'ına razı olsun. Biz Ebu Hureyre'yi Allah için seviyoruz. Dinimizi bize ulaştırdığı için seviyoruz. Bunu saygıyla, tazimle alıyoruz. Kutlaştırmıyoruz. Kutlaştırmıyoruz. Hizmeti oranındasın. Üç hadis rivayet etmek herkesi nasip olmuyor. Koca Ömer bin Katt'a Radıyallahu anh bile yüzlerce istilayet edememiş. Bu nasıl meselesi, zeka meselesi. Allah'ımla hizmeti başka yönden nasip etmiş. O da İslam'ın siyasi kimliğinin oluşmasına hizmet etmiş. Öbür Ebu Bekir'e Kur'an'ı bir araya toplama şerefini nasip etmiş. Öbürüne başka bir şey. Ebu Hureyye'ye de kütüphaneyi kurma görevi vermiş Allah. İslam kütüphanesi. Bu aslâb-ı kirâmdan başka birisi imrenerek, haset ederek konuşabilir. Ya Ebu Hureyye diye nasip oldu bize olmalı Ama İslam düşmanı, <gülüyor> Hristiyanlar ve Yahudiler ve onların dümen suyunda gidenler, Ebu Hureyye için konuşamaz. Size ne bize Ebu Hureyye'lerimizden? Yalanını sevdik sana ne Allah'ım. seviyor kaç? Sen, sen Sen kendi işine baksana. Demek zorundayız. Ashab-ı Kerab'ın toptan Ebu Meryem'e de adıallahu anh, cimya, özellikle konulmak zorundayız arkadaşlar. Ebu Meryem'e Ashab-ı Sulfa demek. Ashab-ı Sulfa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yetiştirdiği ilk öğretmen kadro demektir. Müslüman, hem islamiyetiyle iftihar edecek, hem de İslamiyetin köküyle uğraşırken sessiz kalacak. Bu olamaz. Bu olamaz. Şahsiyetsizlik mi? Ebu Hureyli'yi tenkit ettiremez. Ebu Hureyli'yi kim tenkit eder? Abdullah ibn Ömer tenkit eder. Bu doğru değil. Nitekim, Ayşe annemiz çağırmış bunu. Ebu Hureyli'se bunu yanlış hatırlıyorsun Ayşe. Niye yanlış hatırlıyorsun demiş? Kilar maddesi. Sen yanlış hatırlıyorsun. Nasıl yanlış hatırlıyorsun demiş? Çünkü. Ha evet öyleydi Ayşe düzeltti, ona itirazımız yok. Niye? Aynı meclisin insanları Bir Mitekim böyle düzeltmeler olmuş. Hz. Ömer bilmediğim hadisi Ebu Hüleyde Mesut'te kurulmuş kalaberdir demiş. Bana iki tane şahit şey, getirmezsen kırbaçlıyorum seni. Demiş. Dün Müslüman oldun sen bize ne de nasıl veriyorsun? Burada zavallı kalkmış. Vahlar salsi benden başka duyan yok mu bunları demiş. İki kişi kalmış üzüldük demiş. Asıllar böyle buyurdu demiş. Otur demiş Hz. Ömer. Tamam doğru söylüyorsun. Onlar birbirine sorar ya. Ekran mı? Aynı yaştalar. Aynı meclisin insanları. Bunu sen oralarla da oturduğun yerde yapamazsın 14 Hazır sonra kardeşim. <gülüyor> Laik bir güzelin okullarında doktor olmuşsun, hasta olmuşsun diye yapamazsın bu işi sen. Sen ne zaman öğrendin? Ne zaman Ebuğle'yi bu yanda gördün de yanlış söyledin anladın? Sen yapamazsın. İnanmıyorsan inanma. Biz yanlışına da razıyız kardeşim. Şu misalimi unutuyorlar arkadaşlar. Emine olabilirsin gel de ben bunu alayım buradan filan Şimdi çağıracağım. Ee, onu buraya gönderen babasından intikamımı alabilirim. O, Ondan o. alamam. Çolsuz da baktaylıyorum. Ne alacaksın? Şimdi gel bunu buradan alalım. Demin buraya gider. Bu zaten böyle bir şey Bize, Yok bak, babası sağlık gördüğünüz gibi. Gel. Bunun bir tanesini alacaksın, bir evet, evet, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu bir denilirmeyecek. E artık. Bu bir daha yapılmaz. Meydanda yok aslan. abi. bu yanda Babası! <gülüyor> Bu bu toplumun önüne çıkma terbiyesi diye verdik. Bu son dersimiz bu sene. Dolayısıyla sana Allah'ın üç ay izin verdi. Bir de ki ilk dersimizde tatlı ikram biteceksin bu <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra yetiştirdikten durumların rahat etmeyi yetiştirdik. <gülüyor> tamam i̇nşallah daha mı ölüyor inşallah? Baklava ya tatlıya mı tutanalım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne <Bence. gülüyor> Arkadaşlar, çocuklar unutmayın, değer gelsin. Tamam. Biz de <gülüyor> Arkadaşlar, caminin görürsün, cami yıkılır, daha iyisi görülürsün. E bu, e, devirdin, daha iyi din getirmen lazım. O da layıklık olur daha iyisini, layıklığı daha, daha iyiydi. Ebu Hureyre'le niye uğraşıyorlar? Kadın erkek bir arada oturmayı yasaklayan hadisleri o rivayet ediyor diye. Ebu Hureyre'le niye uğraşıyorlar? Onu kaldırdın mı? zekat ve bakatını kurtuluyorsun. Kur'an'daki zekat, 5-10 kuruş sadalya vermek anlamına geliyor. %2.5 Ebu Hureyre'le rivayet ediyor. Ebu Hureyre'yi kaldırdın mı? Şimdi de araca gidebilirsin, kurban bayramında da gidebilirsin. Kurban bayramındaki günlerde Ebu Hureyle'nin vaidinde bakıyor. çünkü. Ebu Hureyle'nin gittiği yerde laiklik vardır. Ebu Hureyle'nin olduğu yerde de Kur'an vardır. Ebu Hureyle'yi savunmak, Ebu Hureyle'ye savunması değildir. Allah'ın kitabını Peygamberine savunmaktır. Dileriz, ben nefsim adına sizler adına diliyorum ki Rabbim, Ebu bulunduğu yerlerde bizi bulundur. Yani, analarımız, babalarımız gibi, öz canlarımız gibi onları seviyoruz. Allah bu sevdiğimizde samimi bir şekilde ömür sürdürdü ve onları severek ölmeyi hepimizin hesabıysa. Çünkü herkes sevdiğiyle beraber. Sevdiğiyle beraber. Elimizdeki bu broşürde Neşar Hoca Efendi'nin e, çok tatlı, çok nazik bir makarasını bulacaksınız. Benim de uygulandığım bir makara olduğu için özellikle başvurayım düşündüm. Çok hoşuma sende keskin bir olduğu için müftü aşırıları bulunduğum yerine. Onun dışında arkadaşlar Ebu Uleyarov yoldalandı. Zaten hadis diye nerede bir cümle varsa üçten bir sonra. Resulullah dedi ki, sözlerimden biri ona ettir. Dolayısıyla Ebu Hureyre'si bir gün geçirmek çok zor. Kısağın bundan sonra bir hadis yapacağız. Bir fetva, bir ilim öğrenirken Ebu Hureyre'yi muhakkak kılacağız. İçimizden senin bir su akacak. Ona yakınlığımızı hissedeceğiz. Ebu Veyre, Allah senden razı olsun. Ne emek verir, ne gayret verir. Üç sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahibinde... 47 senede ondan sonra e, hadis öğrendi, öğretti. Bize İslamiyet taşıdı. Cephelerde Ermenistan'a gelmiş mesela arkadaşlar. Şimdi biz Ermenistan'daki Cenab'a katılmış Hz. Efendimiz. Bizim durust olarak gitmediğimiz yerlere ökülücüyle gelmiş. Sebeb üstlendi, afet, belki de ya Nasıl sermişsiniz böyle? Biz sevdiğimizden razıyız. Allah'ın zorundan ayrılır. O'yla Peygamberim'den buluşma yerimiz Hams-ı Kevser'dir inşallah. Bu yılki son dersimiz bu oldu. Bu kişi vaktinden çok olanlar. İnşallah 3-3 ayda bir tatile gireceğiz. Diğer pazar derslerimizi ilk ayında başladığında bu derslerimize de devam edeceğiz diye Allah'tan umuyoruz. Her şey Allah'ın elinde. Tünen projemiz böyledir. Yani bu ders Eylül ayı sonuna kadar inşaAllah dinledikte vesamet verir. Amin. Bismillah. Amin. Bismillah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.